Hamdülillah Rabbı Alaemin. Ve alaibatu l-Muttaqin. ve bıssalamu ala Sıydına ve Nabi’ına ve şefiğine Muhammed. Ve ala Alihi ve sıfhihi ejmāgin. min Bismillahirrahmanirrahim Ve laqad kerramna beni adam Ve hamelnaahum fil berri vel bahur Ve razaqnahum min at-tayyibat Ve fazlalnaahum ala kathirin min men khalaqna tefzeela Sadakallahul adzim ve belli ana resuluna ve biz de o'na zalike min kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem müslümanlar. Bugün dersinizde konumuz, <gülüyor> mevzumuz yine İnsan Muhterem ümriler Söze girmeden evvel Rabbime Hepimiz için niyaz ediyorum Cümlemize insanı Kamil olmanın Neşesini Lütfetsin inşallah <Gülüyor> Muhterem ümriler her derste işaret ediyoruz dünyanın ağız tadı salih insanlar Allah'a ve Resulüne muti kullar imanlı ve hakka bağlı kişiler arz üzerinde bunu unutmayın muhterem Konyalılar arz üzerinde İhlasla Allah diyen kul bulundukça kıyamet kopmayacak diyor peygamber Efendimiz. La taqumu's saatu hatta la yuqale fil ardı Allah. Allah Allah Allah buyuruyorlar. Kıyamet kopmaz ta ki arz üzerinde gönlü aşkla dolu ruhu İslam'ın nuruyla tevhidin aşkıyla aydınlanmış Allah diyen bir kul bulundukça öyleyse muhterem müminler kıyametin kopması öyle pek yakın değil inşallah ben cemaatime hüsnü zan ediyorum Ümmeti Muhammed'e hüsnü zan ediyorum. Daha bu necip milletin içerisinde saharlerde kalkıp gözyaşıyla Allah diyenlerimiz var Teala. Bir diğer hadisi şerif muhterem Müslümanlar bu manada La tequmu sa'atu -sa illa ala şirarin nas Kıyamet ancak insanların en şerlileri üzerine kopacak ya camiler boş mescitler boş kalacak hatta Resulü'z Zihan Efendimiz Arafat'a çıkan olmayacak diyor. Hani okuyoruz ya "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk" lebeke la şerikeleke lebeke innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerikelek diyoruz ya gerçek manada ve huluzla lebbek okuyup Arafat'a çıkan kul kalmayacak diyor işte İslam'ı ruhuna bünyesine yerleştiren Osmanlı dedem tamam mı? Viyana kapılarına kadar Bağdat kalalarına kadar, Kremlin surlarına kadar, Kazakistanlar, Tacikistanlara, Eski Türkistanlara kadar, Yemenler ve Sanallara kadar, Ümit burnuna kadar dünyada biz varız yahu. Medeniyet bizde, edep bizde, ahlak bizde, ilim bizde, şahlanış bizde, cesaret bizde, şecaat bizde, insanlık bizde, fazilet bizde. Hocam demek İslam denince dünyada iyilik ve güzellik denen denen her şey öyle mi? Ey vallahi ve billahi ve tallahi öyle. Yani aklınıza gelen dünyada fazaildamnına ne düşünüyorsanız hepsi İslam'da. Muhterem Müslümanlar Peygamberi Şan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri gelmeden evvel Dünya bir matemhaneydi Bir matemhaneydi Her zaman okuyorum size Koca Akif öyle diyor İstiklal marşımızın Nazım'ı Devşair öyle diyor Feyza Bütün afakını sarmıştı zeminin Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor Peygamber Efendimiz'den evvel dünya böyle Düş, dişsiz bir bir insan onu kardeşleri yerdi ya hocam demek iman ve aşkla dolu bir insan bir kardeşinin yüzüne hiddetle bile bakamaz öyle mi ey vallahi bakamaz çünkü Allah'ın Resulü o mümin kardeşimize öyle diyor bana da sana da La tahkiran min al-marufi şeyen, hatta intercave ağaçak bir <gülüyor> işin tali. İyilik ve güzellikten en küçüğünü dahi hakir görme, evladım diyor Peygamber Efendimiz Ümmetim diyor, Allah'ın kulu diyor. İyilik ve güzellikten en azını da hakir görme, küçük görme. Velev ki bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Oldu mu Müslüman? evinden çıkıyorsun camiye geliyorsun yolda karşında gelenlerin hepsinin yüzüne tebessümle bakacaksın senin yüzünü gören kederini unutacak kederini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz Ya hocam sen hep böyle hayal peşindesin yahu bugünkü dünyada artık bunlar olur mu Ey vallahi olur Allah isterse. Çünkü muhterem müslümanlar 6,5 milyarın kalbi kulubul ibad beyne usbu'ayn min asabi'ir <gülüyor> rahman yuqallibuha keyfe Altı 6,5 milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki kudret parmağı arasında dilerse şöyle çevirir, isterse böyle çevirir. Tamam mı? Hidayet verdim dedi mi? Bakın muhterem müminler benim sözüm değil Allah'ın kelamı. Ve ra'eyten nas fi dinillah afaca. Tevfikimiz geldi mi ya Muhammed? insanları fevc fevc Allah'ın dinine koşarken göreceksin. O günü bir daha görmek istiyoruz inşallah usta ruhuyla insan ancak insan olur dedim ya bir İslam şairi pek güzel söylemiş şu kıtayı okuyayım size bakınız ta talebeliyimde ezberlemişim 50-55 sene evvel ya hadimel cismi kemtes ali hıdmetihi etatlubur ribha ma fihi husranın akbil Ale ruhi ve feda ilaha fe ente bil ruhi la bil cismi insanın İçinizde Arapça bilenler varsa manayı hemen anladılar benden evvel söylemeden. Ey cismine, cesedine hizmet eden kişi. Aziz cemaat duyuyorsunuz değil mi? Ey cismine, cesedine, maddesine, etine, kemiğine hizmet eden kişi. Zararı evvelden görülen alışverişten kazanç mı bekliyorsun diyor şair. ''Zararı evvelden görülen alışverişten kazanç mı bekliyorsun?'' diyor. ''Ruhuna dön.'' İslam'ın nesli sana söylüyorum. ''Ruhuna dön, bütün fazaylı yeni tamamla, gerçek manada insan ol.'' Zira sen cesedinle, kilonla, okkanla, etinle, kemiğinle değil mana aşk ve imanın da insansındı. Yani benim evladımın, benim kardeşimin imanı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, aşkı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, Allah'a bağlılığı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, Hazreti Muhammed'in yolunda ne kadar yürüyorsa o kadar insan. Onun dışında, Öyle bir alışveriş ki zararı evvelden görünür diyor şair. Ya. E hocam şimdi ne olacak? Ha? Kapı caminin muhterem cemaati. Şimdi ne olacak? Kazanıyor, iyi biçiyor zevk ediyor. Adamın başka düşüncesi yok. Müslümanlar. Kazanıyor, nereden gelirse gelsin. Allah'ın Resulü öyle diyor. Kıyametin grubunda halal ve haram seçilmeyecek hani, ne gelirse ver ya Rabbi, kulum sormaz yer ya Rabbi diye dedemizin bir sözü var ya, Rabbimiz muhafaza buyursun kaynağı, menşeği ne olursa olsun yiyor televizyonun önünde gece yarılarına kadar keyif ediyor tamam mı? elinde sigarayla önünde çayı sonra da yatıyor, Allah imdad eyleye evet muhterem Müslümanlar gelecek ne olacak, Rabbisine nasıl varacak Hangi yüzle Mevlasından cennet isteyecek hiç belli değil muhterem müminler. Öyleyse ben cemaatime hatırlatıyorum, zarar nereden dönerse kar oradadır. Geliniz ruhumuza yönelelim, kalbimize yönelelim, imanımıza yönelelim, hem kendi nefsimizi ıslah edelim hem de neslimizi koç yetiştirelim, aslan yetiştirelim. İslamın ve imanın ve aşkın bekçisi olarak yetişsinler inşallahu teala. <tik> ve dekat kerlam ne beni Adam. Ve dekat kerlam beni Adam. Adem oğlunu mükerrem kıldık diyor. Adam oğlunu mükerrem kıldık. <tik> ve hamel nahn filberi vel bahır. Kara söyledi evvelce derslerimde biliyorsunuz. ''Karada ve denizde onlara vasıtalar lütfederek onları bindirdik, seyahatlerini kolaylaştırdık.'' ''Varazaknâhum minettayyibâd'' ''Onlara tip ve temiz rızıklar vererek merzuk kıldık.'' Evet, muhterem Müslümanlar. ''Ve fadalnâhum alâ kethîrim minmen kalaknâ ''Onları yarattıklarımızın çoğundan da faziletli kıldık, kerametler verdik.'' O kerametler neymiş? Onun üzerinde duruyoruz muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde dedik ki ilk verdiği keramet Cenab-ı Hak'ın insan oğlundaki güzellik muhterem Müslümanlar. Diğer mahlukatın hiçbirinde insan oluna verdiği güzellik yok. İnsan varlıkların en güzeli. Hatta muhterem Müslümanlar biraz daha güzel olunca şairimiz öyle diyor. Üç şey var ki insana kederini unutturur, kalbine sürur verir diyor. El ma'u vel vel vejhü'l hasen Suya bakmak, denizin kenarında, nehrin kenarında, derenin kenarında oturup suya bakmak insana sürur verir. Niye muhterem Müslümanlar? Çünkü su hayat kaynağı, <gülüyor> varlığımız ve hayatımız suya bağlı. Onun için suyun kenarında bulunup suya bakmak sürur verir bir. İkincisi, verravlatü yeşillik diyor muhterem Müslümanlar. Ya bir ulu dağı düşününüz. Koca Akif, koca Akif Allah senden milyar razı olsun. Hani kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksam şüheda diyor ya Cennet vatan muhterem Müslümanlar Hele o bahar ve rahmet aylarında Türkiye'mizi bir dolaşın Her taraf ayrı bir cennet <Gülüyor> Cenab-ı Hak düşman şerrinden muhafaza buyursun inşallah <Gülüyor> Cenab-ı Hak zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun Ben dua ediyorum muhterem Müslüman Rabbim cennet vatanımızı muhafaza buyursun inşallah Teala ya ya suları suları kıyamete kadar şarıl şarıl aksın vatanımızın her köşesi cennet gibi yeşillik olsun bununla olmayacak vel ve Şürhazen şair o münasebetle söyledim ya bir de güzel yüz diyor Müslümanlar sular, sulara nazar yeşilliğe nazar bir de güzel yüz insana sürur verir diyor. İnsana sürur verir. Hatta peygamber efendimiz utlubu havayicekum inde hisanil vücud hacetlerinizi, arzularınızı yüzü güzellerin önünde isteyiniz diyor. Hiç kimse bir şey alınmasın muhterem Müslümanlar. Yani yüz güzelliği kalbe ve ruha aksediyor yüzü güzel olunca ahlakı ve kalbi ve ruhu da güzelleşiyor hani adamın kalbindeki nur yüzüne vurmuş derler ya Resulullah demek istediği bu Allah Resulü böyle diyor adamın yüzündeki kalbindeki nur yüzüne vurmuş ya o alnı parıl parıl diyorlar bazen bu manayı söylüyor ihtiyaçlarınızı havaiyecinizi yüzü güzel olanların nezdinden talep ediniz diyor <gülüyor> Ya Rabbi beni ve cemaatımı içi de dışı da güzeller zümresine ilhak eyle diyorum. müminler, evet bu böyle kalsın artık. Hatta muhterem Müslümanlar, isterseniz bir de şaka yapayım size. Hani bu üç şeyi söyledi ya, su, yeşillik ve güzel yüz diye. Şairin biri de kahveyi çok seviyor herhalde. El kahvetu ve ravlatü vel veçül hasen diyor hele güzel pişmiş kallavi fincanda bir kahve önünde de akarsu yanında da bir güzel olursa dünyanın tadı çıkar demek istiyor. <gülüyor> Rabbim bize melek haslet, ahlak güzelliği nasip et Allah. Amin. Ya ya neslimizden neslimizden kıyamet sabahına kadar güzel ahlaklı melek gibi nesiller lütfet ya Rabbi Duam devamlı böyle Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği ikinci keramet huve adel-ül yaşantısı bütün mahlukat içerisinde en normal olan mahluk yaşantısı hani mizacı diyoruz ya muhterem Müslümanlar Osmanlı devrinde bu kelime kullanılırmış adamın mizacı bu falan derler yani insan ol da Cenab-ı ulvi tabiat vermiş insanca yaşarsa tabi diyor Müslümanlar, diyor Müslümanlar insanca yaşarsa yer ya yattığı yer belli Müslümanlar insanın keyfi yetiyor derler ya hatta isterseniz dedemin sözünü de tekrarlayayım size yiğit yatağından belli olur derler müslümanlar dedemiz böyle diyor yiğit yatağından belli olur yattığı yerin temizliği ve güzelliği kullandığı eşyanın temizliği ve güzelliği ticaret hanesinin tanzimi ve tertibi aile hayatının plan ve programı tamam mı muhterem müslümanlar insan vardır evinden çıkıyor müslümanlar evde hanım bekliyor Hangi saat geleceği belirsiz? Tamam mı? Yok. Ashab-ı kiram, ashab-ı kiram, mescidi saadette, ışınak namazını kılarlar, evlerine dönerler, kahvaltı yapar, dükkanı açarlar. Eğer eve dönmeyecek durumu müsait değilse, ışınaktan sonra dükkanını açar, kahvaltısını orada yapar, tamam mı? Akşam namazına bir saat kala, müminler dikkat buyurunuz akşam namazına bir saat kala Medine'yi i Tahire'de sahabeden hiçbirinin dükkanı açık değil sadece Yahudilerin açık niye? evine vaktinde dönecek abdesini güzel tazeleyecek şarıl şarıl tamam mı? sonra cübbesini yiyecek cemaate, cemaate cemaate muhterem Müslümanlar evet Herkes birbiriyle görüşecek, herkes birbirinden haberdar, herkes yektiye ile kardeşlik bağlarını her gün biraz daha kuvvetlendirecek. Muhterem Müslümanlar, evin hanımı belli. Çünkü erkeğin geleceği saatı biliyor, anı biliyor. Sanki, muhterem Müminler, eskiden hocalarımız, Konya hocalarımız, büyük hocalarımız... Kürsüde bilhassa Dülgerzade Mevlid Efendi Hoca çok latife yapardı. Ben de ara sıra da latife yapıyorum. Nenemizi ben hatırlarım. Ninemizi ben hatırlarım. Dedemin eve geliş saati belli. O saatte ocakta yemek örtülmüştür. Sofra bir tarafta hazırlanmıştır. Tamam mı? <gülüyor> ya tuhaf karşılan tuhaf karşılama benim kardeşim. Bunlar öyle 40 yılda bir konuşulur hale geldi yani. O nenemizin bir uyalı fesi vardı. Onu giyer, üzerine uyalı yeşmağını örter, o tertemiz elbiselerini, şalvarlarını takar. Kapının arkasında hemen hemen kapının arkasında veya ona yakın bir yerde minderinde oturur niye? O saatte efendi gelecek çünkü. Saati belli. O saatte efendi gelecek. Efendi daha kapının önünde ayak sesini duyurdu mu? Dedem öyle yapardı. Eskiden yollar hep tozlu olduğu için bir pat pat ayağını paçasını bir vurur. Geldiği anlaşılır. Hemen nenem kapıyı açar. Bu. efendim. Dedemin 18 saat yorgunluğu minderne oturmadan geçerdi. Varup da minderne oturmadan bütün yorgunluğu geçerdi. O insanlık, o fazilet, o karşılayış, o hüsnü kabul, o yüz gülmesi, o hal hatırı anın da soruş Dedemin 18 saatlik yorgunluğunu alırdı ve selamda. Veya 10 saat veya 15 beş neyse yani. O günün çalışmasını neyse. Muhterem Müslümanlar. Şimdi hey hey. Hanım bakalım hangi günde? Ha? Müslümanlar. Biraz daha ileriye gidersen hangi kokteyl partide? Ben o ne olduğunda tek bilmiyorum ya öyle diyorlar. Kokteyl partiymiş ya. Veya efendi kim bilir hangi zamanda gelecek? Müslümanlar yani mevzu işlerken hayati meselelere temas ediyorum kusura bakmayın. Adel imtizaç insan oluna programlı yaşama hasletini Cenab-ı Hak vermiştir. Hayvanda bu yok diyor. Hayvanda bu yok diyor. Hayvan, hayvanın hayatiyeti mera'ya gider. Çobanla beraber gelir, ağla girer. Yani başında kadar ne derse onu yapmaya mecburdur. Ama insanoğlu kendine göre bir planı vardır. Bir program vardır. Yaşantısı insani ölçülere uygundur. Bu bakımdan insanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu keramet sonsuz şükrana değer. Rabbim şükürlerimizi sana yükseltiyoruz. Bizi şikayetten muhafaza buyur diyor. Bir de muhterem Müslümanlar. Üçüncü maddede şöyle demişim. Kâmet itibariyle boy itibariye de insanoğlu adil bir biçimde. Ne zürafa gibi ne zürafa gibi böyle yüksek bir hali var ne de yılan gibi yerde sürünür bir kıvameti var. Efendim, i̇nsanoğlu kıvametin yani boyun en adiline sahip. Ne kadar boyu uzun deseniz insan boyudur. Ne kadar kısa deseniz çok ender. Yani bazen cemaatimden sakın darılan olmasın bu bir lafifedir bir ders beyanıdır bazen cüce filan derler hani milyonlar da bir iki kişiye Cenab-ı Hak Müslümanlar ben şöyle diyorum o bir iki kişiyi de Cenab-ı Hak niye yarattı öyle biliyor musunuz diğer milyonlar ve milyonlar onlara bakarak Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan nimetini görüp şükresinler diye yani şu kadar boyuyla ama ona Cenab-ı Hak fevkalade de akıl veriyor. Kendisini, evini, çoluğu, sürdünü idare ediyor. Ama o boy kısalığı onun için bir ayıp görünüyor. Diğer Müslümanlar ona bakmak suretiyle Rablerine şükretsinler diye muhteremimiler. Evet, insan boyu boyların en ölçülüsü, hayvanat içerisinde en adil ölçülerle yaratılmıştır. Ya Rabbi Başımızı ve belimizi senin gayrinin önünde eğdirme Allah'ım. Kaca Akif diyor. O rükü olmasaydı eğilir miydi başlar diyor. Bizi huzurundan ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar. Ben burada tefsirden yazmışım. İnsan olma, Cenabı Hakk'ın kerametlerinden biri de erkeklerde sakal, hanımlarda göğüs ve saç uzunluğu diyor. Tefsir bunu yazmış ben de size söylüyorum. Efendim? Erkeklerde sakal, yani sakalı olmayan erkekler bana darılmasınlar. Tefsir böyle yazıyor, ben de olduğu gibi söylüyorum. Evet. Akşehirli hocamız vardı. Akşehirli hocamız vardı. İçinizde dersini dinleyenler var daha inşallah Teala Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hoca. Bir gün beraber bir sofradayız. Akşehirli hoca Efendilerle bir sofradayız. O böyle birçok şeyi te te biraz tebessümü fazla yapar gülerek anlatırdı şakalarını. Dersde bile meşrebi öyleydi. Efendiler dedi. Eskiden ağzında dişi dökülür sakalı ağrır ha bu zat ihtiyarlamış derdik hoca efendinin latifesi bu ağzında dişi dökülür sakalı ağrır bu zat ihtiyarlamış derdik hepimiz inanırdık ve ihtiyara lazım gelen saygı gösterilirdi şimdi dişçiler çıkan dişin yerine hemen birini koyuyor diyor bir de sakallar her gün sabah kazınınca o der <gülüyor> ya o sinek kaydı tıraş diyorlar ya şimdi her gün sabahleyin aynanın önünde muhterem Müslümanlar insanoğluna oluna ı Hakk'ın kerametlerinden biri de Cenab-ı natıka vermiş hayvanlara vermediği natıkayı vermiş dille anlatıyor kalemle yazıyor ve hakeze ve hakeze aklıyla, irfanıyla hatta yerine göre işaretiyle bir şey söylemeden şöyle buyurun oturun demesi dahi gönüllere surur veriyor. Öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Yani mesela bir eve giriyorsunuz kurban olayım, kurban olayım. Konya'nın muhterem cemaati kurban olayım. Evin oğluna, evin oğluna baba anne fevkalade terbiye vermiş. İslam terbiyesi vermiş, Osmanlı terbiyesi vermiş daha kapıyı açıp da buyurun hocam derken keyfim yetiyor vallahi müslümanlar daha açıp da şöyle işaretiyle buyurun hocam derken keyfim yetiyor içeriye kadar alıp da minder gösterişi veya kahve verişindeki tavrı veya bir su ikramı dişindeki nezaketi eh, mümin evlat işte böyle yetişir dedirtiyor insanı. Müslümanlar ben de sizden rica ediyorum. Yavrularınızı edeple yetiştirin inşallah. Evet. Melek haslet olsunlar inşallah. Bakınız aşk eri ne diyor? Mevlana ne diyor? Bak aşk eri. Eğer beni adem bi edebest, adem niyist. Fark der cismi beni ademi hayvan edebest. Çeshim bıkışa bir mi bini cümle kelamullah'ı ayet ayet, heme gīmanīy Kur'an edebi. Allah Allah. Müslümanlar dinliyorsunuz değil mi Mevlana'mızı? Eğer Adem oğlunun edepten nasibi yoksa diyor aşk eri koca mürşit koca tiroler diyor mesnevisinde veya bir kütüsünde. Evet efendim. Eğer Adem oğlunun edepten nasibi yoksa Adem değildir zira hayvanla insan arasındaki fark edeptir diyor. Hey hey dünyanın ölçüleri ne kadar değişiyor değil mi efendim? Saraflar çarşısı, trafiğin yoğun olduğu yer, bir ama bir ama Elinde değneğini dürte dürte geliyor, oraya duruyor. Fakat caddeyi o bir tarafa geçemiyor. Devamlı hırıltı gürültü çünkü. Trafik diyoruz. Müslüman evlatları, Müslüman yavrularından biri varıyor. Amcacığım ben sizi o bir tarafa geçireyim diyor. Elinden tutuyor, kemali edeple, saygıyla, hürmetle ama. O bir tarafa böyle güzel güzel geçiriyor. Haydi yolunuz açık olsun diyor. O sesin güzelliği, o edep ve terbiyenin yüksekliği, o iltifatın insanca oluşu, o aman adeta hayatında unutmayacağı bir şey oluyor. Yahu beni şuradan bu karşıya bir delikanlı geçirdi ama onun tatlılığı bir türlü damağından çıkmıyor diyor. Neslimizi gençler, Gençler, Allah'ınızın aşkına diyorum. Ademoğlu'yla insan arasındaki fark, hayvan arasındaki fark, Ademoğlu'na Cenab-ı Hakk'ın verdiği kerametlerden biri de edep, haya, insanlık anlayışı. Hürmet ve saygı anlayışı. Ya muhterem üminler. onun için alime saygısızlık eden, devrin adil bir sultanla saygısızlık eden, memleketin iffetli fakirine saygısızlık eden vakada, vakada, bunlar nifak alametidir münafıktır o kimse diyor Peygamber efendimiz yani bu kadarını dahi İslam güzel güzel ölçülere bağlamıştır binali evladına evladına bunu dahi öğreteceksin merhamet acıma hissi acıma duygusu imandandır hem cinsine karşı devamlı saygıyla ve acıma hissiyle yaklaşacak efendiler yani zulmetmeyecek, gönül kırmayacak. Sonunda şöyle diyor bakınız. Dörtlüğün son iki mısrağında aşk eri şöyle diyor. Çeşim bi küşa vübübin cümle kelamullahra. Ayet ayet heme gîmâniyi Kur'an edebes. Aşk eri öyle diyor. Aziz Konyalı diyor. Bütün alem İslam'a sesleniyor ama evvela Konyalı'ya sesleniyor. Aziz Konyalı Gözünü aç 6666 ayatı Kur'an'ıye bak Bu kadar Ayatın manası Edepten ibarettir diyor Anlıyor muyuz Müslümanlar Bütün ayatı ı Kur'aniyenin manası Edepten ibarettir diyor. Hemegi edebes Yani Kur'an Hatta Muhterem Müslümanlar Buna şöyle iki kısacık mana da vereyim bakınız. Misal de vereyim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretleri vefatı alilerinden sonra ahirete irtihal ediyorlar. Ondan sonra Sa'd bin Hişam tabiinden olabilir. Sa'd bin Hişam yanında iki arkadaşıyla müminlerin annesine geliyorlar. Ayşe validemize. Müminlerin annesine, Ayşe validemize geliyorlar. Şöyle soruyorlar. Keyfe kana huluku Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe. Peygamber Efendimiz'in ahlakı nasıldı? <gülüyor> Memleketin genç evladı duyuyorsun değil mi? Soruyorlar Ümmehatül Müminin'den Cenabı Ayşe'ye. Ya Ayşe, müminlerin annesi olarak sen devamlı onunla idin. Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı ya Ayşe? Peygamberimizin Efendimiz buyuruyorlar. Ema qara'tumul Kur'an? Ema semi'tumul Kur'an? Efendiler Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an dinlemiyor musunuz? Evet dinliyoruz ya Ayşe. Gece gündüz de Kur'an elimizde ve okuyoruz. Kana huluku'l Kur'an. Müslümanlar, benim size söylediğim bu kısa kısa cümleleri Allah aşkına unutmayın kâne hulukuhul Kur'an Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibaretti. yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Resulüne Muhammed'im Kur'an gibi ol Kur'an gibi yaşa Kur'an gibi nezdimize dön bunun için Kur'an nazil oldu muhterem Müslümanlar Akif'in dediği gibi ya <gülüyor> muhteremimler. koca Akif diyor safatında. Kur'an ne fala bakmak için ne de cenazeye okumak için inmedi diyor Kur'an hayat nizamıdır diyor ya Konyalı kardeşim kulağın zarını patlatırcasına sesleniyorum Kur'an ölü kitabı değil dünyanın kainatın hani muhterem memniler Türk'ün kitabı da değil hani Türk'ün İslam'ı filan diyorlar ya Kur'an-ı Kerim Türk'ün kitabı da değil dünyanın kainatın kitabıdır Kur'an-ı Kerim Amerika'dan Japonya'ya Sibirya'dan Üüt burnuna altı buçuk milyarın Saadet düsturu olan altı buçuk milyarın Saadet düsturu olan Kur'an-ı Kerim Kur'an Allah'ın edebi Kur'an Rasulullah'ın ahlakı Kur'an Mevlanaların Hacı Bayramı velilerin akşamse ah önünde el bağladığı nuruna gönül kapılarını açtığı ilahidir sıyadır açtan gelen bir nuru ilahidir muhterem müslümanlar Osmanlı devletini kuran ilk kurucu Osman Gazi Osman Gazi Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursa Hazretleri tefsirinde naklediyor erbabı mutalaa bakabilirler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 tefsirinde diyor ki Osman Gazi'nin Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı Konyalı kardeşim Osman Gazi'nin kelamı ilahi, Kitabı süphani, ı süphani, Kur'an-ı Kerim'e olan bu hürmet ve saygısından dolayı Hanedan-ı Osmaniye'ye Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Hem de nasıl mı hakimiyet? Nasıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzafferen ileri Üzengi öpmeye hasretli kaldı Garb'ın elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir Osman Gazi'nin evladının elini nerede öpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman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 buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulü kelimeyi tayyibe, tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye hakkı hak bilip hakkı ıtıbak batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye Şeriatı, Karrayi Ahmediyeyi, Muhammediyete temsilk ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye. Allah. Ve bize ve bütün din kardeşlerimize, bütün inanmış insanlara cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun.